''Her kaçan görsem yüzün sabr karar elden gider, dilde kalır aşk, gayrı cümle kar elden gider.'' ''Ol sehi servi görevden olmuşam aşiftesi, akıddır bu didecüğü eşk bar elden gider, geceler fikreylesem yarın perişan zülfünü, akıl aşifte olur dil tarumar elden gider, isterem dil vermeyem sabreyleyem mahrulara, leik görsem ol periyi ihtiyar elden gider.'' Leşkerin çekti muhibbi geldi Çün Sultanı gam şehri garret dil gibi muhkem hisareden gider tamamı da bu yani. ilk beyti sen okuyun